Ben bu, merhaba tekrar bu arada, tekrar teşekkür ederim. <gülüyor> Çağırdığın için ve henüz daha e, proje yeni açılmışken, sergi yeni başlamışken ondan bahsetme imkanı sunduğun için de teşekkür ederim. E, bu bahsettiğin Words of Music by Visual Artists ya da tekrar ben de tercüme etmeye çalışayım. Görsel sanatçıların müzik işleri. E, serisinden aslında bu proje bana tekep edildiği zaman haberdar oldum.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 ki müzikli, müzikal, müzeye dair gibi işler gibi. Dolayısıyla bu iş onun içine girilebilir mi? Tabii ki çok rahatsız okulabilir. E, Temmel şeylerinden biri müzikallik tabii ki. Dolayısıyla evet bu seriden e, haberdar olmuştum ve de bu işte o, o, o işin, e, o serinin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 ...nin de çok konu ettiği bir şey. Yani bütün sanat tarihiyle uğraşan... ...hatta sanatla uğraşan herkes... ...bir şekilde ondaki referanslara bakar. Muhtemelen. Reproduksiyonlarını yapmaya çalışır. Esinlenir. Sanat tarihinde de, mitolojide de... ...mimarlık tarihinde de yeri olan... ...çok ikonik bir yapıdan bahsediyoruz. Evet, mitolojide de aynı zamanda... ...yani aynı zamanda dünya siyasal tarihiyle de... ...ilişkilendirilebilecek anlamda da... ...yeri Kesinlikle. var. Ve de işte sanatla, mimarlıkla uğraşan... ...herkesin bildiği, referans verdiği belki...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 Bu simetrik olduğu farz duyma ve müzikal ya da ses reproduksiyon tekniğini bir araya getirmeye çalışmak. Sonra da onları parçalarına bölmek. işte yaptın. Evet şimdi müzik arası verebiliriz. Ee, isterseniz. İki dakika kadar dinleyelim çünkü biraz daha ışık konuşmak da istiyoruz. Hangisini dinliyoruz? Onlar ilgili bir şey söylemem istiyor musun? E, Davuldan Flow 1'i dinliyoruz. Ha e, Ya da dinleyelim hiçbir şey konuşmayalım. Ve devam edelim. Aynen.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 giant'lar devlerinin Devler. e, savaşını şey yapıyorlar, resmediyorlar diyelim ve tabii ki kasanıyorlar. Yeraltı devleri kimse artık onlar. Benim yaptığımda öncelikli olarak konudan daha öncelikli olarak bir böyle bir sonak yapıp çevresini böyle bir anlatıyla, görsel bir anlatıyla üç boyutlu diyelim yine, üç boyutlu frizle anlatmayı anlat, etkilenmek ve bir yapıyı, mimari bir yapıyı sesle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 ...işte barbar olan kimse... ...barbar olan... ...medeni olan... ...böyle bir mücadeleyi... ...asıl kendi malzemem olan... ...tabii ritmin kendisiyle biraz şey yapıyorum... ...ve malzeme olarak da seçtiğim... Bir, ...özellikle iki üç senedir üzerine eğildim... ...bu asma davul... Hı hı. Yani o çok... ...asma davul, ...kah çok sevdiğimiz... ...bazılarımızın da çok da sevmediği... ...antipatik de olabilen... ...asma davulu çoğu kişinin gözününle gelmiyor ama... ...ramazan davul dersem sanırım... <gülüyor> ...hemen herkes şey yapabilir... Tabii ki.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 Daha fazla tarif etmek, ben biliyorsun ses video, hatta bugün ses kaydı çalmayı bile şey bulmadım. Hı hı. Niye? Daha yeni açıldı, daha dört ay orada. Evet, bunu dinleyen çok kişi belki gidemeyecek. Ama bazıları da gidecek Berlin'e biliyorum. Hatta bazılarının Berlin'den dinlediğini de biliyorum. Ya, Dolayısıyla çok fazla tarif etmemize gerek yok. Ama bu e, sesi nasıl kullandığımla ilgili, hani Hekel'in anlattığı hikayeyi sesten sesleniden anlatmaktan ziyade... Heh.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 Burada davul çalan bir insanın onlardan şey yapmaması e, mümkündür tabii ki ama benim için değildi. Bir detay daha, yine Muammer abi ikinci referans. Burada çaldığım davulu, Muammer Abi de Ayda Mori'yi zamanında Balkan grubunda çalarken almıştım Muammer Abi vesilesiyle. Falan filan, onu da söylemek isterim ama... ...saatlerce söyleyebileceğim şeylerden... Okay. ...programımız bitiyor galiba, çok uzatmayayım. Zaten konuşacak çok şey var... Ee, ...o yüzden laf laf lafı açıyor... ...hakikaten bir yarım saatimiz daha olsa iyi olurmuş, ...o yüzden ben konuyu Söyleyemem, kısaca ben. toparlıyorum. Bir...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 Görüşmek İyi üzere. Yaptılar. Teşekkürler Çilinge. Haricden Sanat. Gezegenden Kültür Sanat Haberleri.